Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin ve salâtü ve's-selâmu alâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn ba'de. Şimdi vâlî selam. Göreceğimiz ilk ayet-i kerimede çok Güzel bir incelik var Diğer ayet-i kerime ile birlikte Burada diyor ki <gülüyor> Estağilu billah Aleyhi ve imlaq. Çocuklarınızı <gülüyor> Fakirlik korkusuyla <gülüyor> maaşetlerini temin edemezsiniz Korkusuyla Öldürmeyiniz Ondan sonra diyor ki: Nahnu narzukuhum ve iyâkum. Onları da sizleri de rızıklandıran biziz. Bunun benzeri bir ayet-i kerime de En'am suresinde geçiyor. Ama ufak bir fark var. Daha doğrusu önemli bir fark. Orada ayetin ikinci kısmında şöyle deniyor: Nahnu narzukukum ve iyahum şeklinde. Yani burada onları da sizi de biz rızıklandırırız derken orada sizi de onları da biz rızıklandırırız deniyor. Yani her iki ayet-i kerimenin her iki bölümünü birlikte mütalaa edersek ayetin manası şudur. İster evladınız olsun ister olmasın. Sizin rızkınızı biz veririz. Evlatlarınız ister babaları hayatta olsun, ister olmasın. Onların da rızkını bildiririz. Yani diyor ki, Siz onların rızıklarının sebebi gibi göründüğünüz hallerde olabilir. Siz olmadan da başka bir sebep de halk edebiliriz. Fakat evlatlarınızın mevcudiyeti, Onların rızkının da sizin rızkınıza katılmasının bir sebebidir. Dolayısıyla burada ait kerime tekrar ediyorum. Birisi burada nahnu nerzukuhum ve iyakumdur. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Orada orada nahnu zukukum ve iyahum. Çocuklarınız olmadan da biz sizi zaten rızıklandırıyoruz. Olduktan sonra da Onları da rızıklandırıyoruz. Babasınız, annesiniz diye çocuklarınızın rızkını siz temin edemez. Sağlayamazsınız diyor. İnne katlehum kana hut'an kebira. Çünkü onları öldürmek pek büyük bir günahtır, büyük bir hatadır. Niçin? Bir taraftan onların rızık korkusuyla öldürülmesi var ya Rızık korkusunu taşımak bir defa başlı başına bir hatadır. Bu korku ile ister olsun ister olmasın onları öldürmek zaten apayrı bir hatadır. Onu onları öldürmek onun için İslam alimleri der ki müfessirler bu ayet-i kerimeden halaletle rızık korkusuyla evladı öldürmek Küfrü gerektiriyor. Çünkü Allah'ın rezzak sıfatını kabul etmemiş oluyor insan maazallah. Allah razık da değil, rezzaktır. Mübalağa kipi. Herkesin, her bir varlığın, her bir mahlukun rızk edil, rızka ihtiyacı olan, rızıkla yaşayan, her bir mahlukun rızkını veren odur. Bir diğer husus, Rezzak ile Rab ismi arasında önemli bir alaka vardır. Rab terbiyeden geliyor ve manası şudur. İnşa'ü şey'i halen fe halen hatta yebluha kemaleh bir şeyi kendisi için mümkün olan kemal mertebesine mükemmellik derecesine ulaşıncaya kadar bir halden bir diğer hale geçirmek inşa etmektir. Her bir halinde rızkı kendisine göre Terbiye ile alakası bu. Her bir halin rızkı da kendisine göredir. Anne karnındaki bir yavrunun rızkı kendisine göredir. Yeni doğmuş bir bebeğin rızkı kendisine göredir. Dişleri çıktıktan sonra çocuğun rızkı kendisine göredir. Kendi imkanlarıyla rızık kazanabilecek hale gelince rızkı kendisine göredir. Bu insan için böyle. Diğer bütün canlılar için de böyledir. <gülüyor> Cenab-ı Allah yırtıcı hayvanları ayrı rızıklandırıyor. Denizdeki hayvanları ayrı rızıklandırıyor. Karadaki hayvanları ayrı rızıklandırıyor. Sürüngenleri ayrı rızıklandırıyor. Memelileri ayrı rızıklandırıyor. Etoburları, otoburları en bir şey bir başka türlü ne yapıyor? Rızıklandırıyor. Kertenkelenin rızkıyla Efendimiz böyle söyleyeyim ee, kelerin, büyük kelerlerin rızkı bile farklı farklıdır. Bu kelamın rızkı kertenkele, gillerden herhalde bir ayarı yanlış bilmiyorsam onun da rızkı farklı, onun da rızkı farklı. değişir <gülüyor> O halde burada Rezzak Nahnu nerzukuhum ve iyakum Ayet-i Kerimesi Onları rızık korkusuyla çocukları öldürürken öldürmek küfrü gerektiriyor çünkü Cenab-ı Allah'ın rızak sıfatına aykırı hareket edilmiş olur. Ama bunun dışındaki bir takım mülahazalarla olursa elbette ki yine büyük bir günahtır. Çünkü Cenab-ı Allah kendisine isyandan sonra bazı yerlerde anne babaya asi olmayı zikreder. Daha doğrusu kendisine itaatten sonra anne babaya itaati emreder. Fakat kendisine isyanı ve şirki yasaklamanın akabinde de canı öldürülmesi haram olan canı öldürmenin haram olduğuna dikkat çeker. Demek ki en büyük emir Allah'ı tevhid Allah'a ibadet. İkincisi anne babaya itaat. Haklarına, hukuklarına riayet. En büyük yasak Allah'a ortak koşmak, ondan sonra da en büyük günah öldürülmesi caiz olmayan birisini öldürmektir. Demek ki Cenab-ı Allah bu cana özel bir kıymet veriyor. Özel bir değer veriyor. Bundan bahsederken, belki çoğunuzun hatırına geldiğinde, <gülüyor> Tarih boyunca böyle bir zulüm görülmemiştir. 500 kişi hakkında, 600, 525, 530 kişi hakkında idam hükmü. İngilizasyon mahkemeleri utanır. Tarihte görülmüş en zalim, en gardan mahkemeler Haçlıların İngilizasyon mahkemeleridir. Bir celsede mahkemenin 529 kişi Endüstriyum mahkemelerinin 529 kişi hakkında idam hükmü verdikleri vakit değildir. Ve şu sahtekar üç kağıtçı ne derseniz deyin iki yüzlü münafık dünyaya bak. Ses yok. İki tane ağaç kesilir. Yer yerinden oynatılır. Bir tane beyaz balina yaralanır, dünya ayağa kalkar. 530 Müslüman hakkında ...29 Müslüman, 529 Müslüman hakkında diktatör, zalim, kan içici bir iktidar, darbeci bir iktidar idam hükmü vermiş, hiç kimse sesi çıkmıyor... Peki? Ay ki Kerim'in söylediği gibi E <gülüyor> la Bunlar ölümden sonra diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Pek büyük bir gün için diriltileceklerini hiç katmıyorlar mı? O gün bütün insanlar Alemlerin Rabbinin huzuruna Kalkacaklar Ayakta dikilecekler Allah Allah Vallahi bu deni dünya için değmez ya Sisi veya Başka bir iblis Devlet başkanlığında Kalmak için Bu kadar insana zulmetmeye değer mi? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Yapılabilir mi? Hadi onlar yaptı. Dünyanın vicdanı nerede ya? İşte Cenab-ı Allah bizi böyle eğitiyor. İnsanlığın gerçekten Müslümanca bir eğitime ihtiyacı var. Anne karnındaki yavrunun dahi hakkını düşüneceksin bundan da daha öteye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bir peygamber diyor bir yerde korakladı. konakladı bir karınca onu soktu ısırdı daha peygamber emir verdi karınca yuvasının tamamı telef edildi tahrip edildi Cenab-ı Allah ona sitem etti diyor neden seni ısıran tek karıncayı cezalandırmadın da koca bir karınca yuvasını cezalandırdın? Bu din insanı böyle iyidir. Ne kadar büyük mesaj var bu kıssada. Bir taraftan karıncayı dahi ezemezsin. Gereksiz yere Diğer taraftan peygamber dahi olsan, böyle bir yanlış yaparsan kurtulamazsın. Subhanallah. Peygamber dahi, böyle bir yanlış yapıyor. Ve Cenab-ı Allah ona sitem ediyor. Halbuki o şahıs, o zat, aleyhissalatü vesselam, her kimse bilmiyoruz. Kadar yüksek ki, Cenab-ı Allah'ın vahiyine mazhar. Vahiy almış. Allah yine ona iltibas geçmiyor. Öyle adil bir rad. Celle Celaluhu. Ve beşeriyet öyle adaletsiz. İnsanlık o kadar zalim. İnsanlık o kadar kadar. Yine benzeri bir şey. Kafirler ses çıkarmıyor. Biz çıkar diyor. Kuzey Kore'de de aşağı yukarı 400-500 kişinin idamı verildi benzer yakın günlerde. Uygulandı mı uygulanmadı mı takip edemedim bilmiyorum. Bu da başlı başına bir zulüm. Ha 500 kişi birden aynı suçu mu işliyor yani. Birlikte nasıl oldu bu bir şey? Ne yapmışlar? Onlarınki de benzeri bir şey. Ha. Mısırlı bir şair yani geçen asrın başlarında vefat etti. 20. asrın başlarında Ahmet Şevko diyor ki dünyanın günümüz dünyasının iki yüzlülüğünü münafıklığını çok güzel dile getiriyor. Diyor ki: "Katlumri infi gabe jereime la tu tafar ve katlü şebn âmin mäsâle Bir insanı diyor bir ormanda öldürmek bağışlanamaz bir suçtur. Bir cinayettir. Ama güven altında yaşayan koca bir halkı öldürmek eh Birleşmiş Milletler'de bir tartışma konusu olur. Dört yıldır Suriye halkının çektikleri 20 yıldır Irak halkının çektikleri zulümleri kimler reva görüyor bu <gülüyor> insanlara? 60 yıldır, 70 yıldır Filistin halkının çektiği zulümleri. Orta Afrika'da camilerde parçaları toplanan mazlum Müslümanları. Daha önce Habeşistan'da öldürülen Müslümanları bu asrın yine başlarında. Cezayir'de öldürülen Fransız işgalcileri tarafından öldürülen milyonlarca Müslümanları. Hindistan'da, Keşmir'de öldürülen 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon Allah bilir sayısını. Arakan'da, Mali'de yapılan işgalleri, zulümleri nereye yazacaklar? Şu 19. asrın hatta daha öncesinden şu emperyalizmin İslam dünyasında ve Müslüman olmayan dünyada Afrika'da olsun, uzak doğuda olsun işledikleri cinayetlerin çetelesini bir tutmaya kalkışsak bunların sayımı, dökümü bile alt alta yazılması bile Bosna daha dündü, hepiniz hatırlıyorsunuz. Hala daha ölü, hala daha Toplu mezarlar çıkartılıyor. Çeçenistan, Doğu Türkistan, hangi birisini sayayım bilmiyorum ki. Kırım'da işlenen cinayetler, dünya tarihçileri söylüyor. Lenin ile Stalin döneminde sadece öldürülen insan toplamı 25 milyon olarak tahmin ediliyor. En küçük tahminler. 25 milyon insan, Nereye sağacak bu ya? Dünya İmperyalizm. Bu, Bütün bunları hesaba kattığımız veya düşündüğümüz zaman, 25 olmasın 5 olsun, az bir şey midir bu ya? Aa, hepsi katledilmediği. Bin Bindiriliyor kilometrelerce, yüz kilometrelerce, binlerce kilometrelerce şeyde, e, Sibirya'da tren yolculuklarında ölüyor. 500 i̇şte kişi varsa trende varıyor 50 kişi. Boy, ölüm bu. Kasıt var yok o ayrı bir şeydir. Elbette var olmasa niye? Gerekli tedbirler alınarak gönderilirdi. Sürgüne bile gönderilirse kitlerin Almanya'da uyguladığı söylenen zulümler ve başkaları. Hangi birisini sayacaksın bu dünya çetelesin, zalimlerin cetelesi. Bunların böyle yapmaları nereye kadar makuldür bilmiyorum. İnsan vicdanı bir defa halsarası kaldırmaz. Bırakalım inançlı olmak veya inançsız olmak bir taraf. İnsan nasıl bu kadar gaddarlaşabiliyor? Nasıl bu kadar vahşileşebiliyor? Nasıl bu kadar cani olabiliyor? Ve işlenen zulümlere insanlar nasıl sessiz kalabiliyor? Bu dünyanın olmayan vicdanına, yani çok affedersiniz tükürleyin vicdanına derler ya, olmayan bir şeye nasıl tüküreceksiniz ki? Tükürünüze de yazık. Vaazallah. Onun için beşeriyetin gerçekten İslam'a, başta biz Müslümanlar olmak üzere çok büyük ihtiyacı var. ...çok büyük ihtiyaç var... ...ve la tekrabuz zina, ...bir de zinaya yaklaşmayın... ...diyor... ...emir halinde... ...hep... ...şu anda eğer yanlış hatırlamıyorsam... ...hep yaklaşmayın... ...ve benzeri bir emir geçiyor... ...emir halinde... ...ama fiil... ...vasıf olarak o şeyde geçiyor... Onlar ki zina etmezler diyor mesela Furkan suresinde. Fakat burada ve la ve benzeri ayetlerde yaklaşmayın emrinin belli bir nüktesi vardır ve bunu bütün müfessirler, İslam alimleri özellikle açığa çıkartıp ve dikkat çekerler buna. Zina etmeyin dememesinin, demeyişinin hikmeti yani zinaya yaklaşmayın deyip sadece... Zina etmeyin demeyişin hikmeti şu: Zina doğrudan işlenen bir fiil değildir. Yani ifadelerinde ise direkt ve hemen kolaylıkla gidip bir bardak içki içmek gibi işlenen bir fiil değildir. Zinanın tahakkuk edebilmesi için şu veya bu şekilde bir takım ...daha önce yapılacak bir takım tedbirlere ihtiyaç vardır. Veya... ...önceden bir takım hazırlıklara ihtiyaçları vardır. İşte ortamı hazırlayacaksın kimse görmeyecek, duymayacak bilmem ne vesaire her neyse. Bunlara yani zinaya davetiye çıkartacak... ...zina zeminine... ...öncülük edecek zinaya zemin hazırlayacak işlere dahi hayat hakkı tanımayın ki bu iş fiilen tahakkuk etmesin. Eskiden sadece kadınların, erkeklerin, avretlerinin açılması ve erkek kadın ihtilatından çoğunlukla bahsedilirdi. Zinaya yaklaştıran sebepler olarak. Evet bunlar gerçekten Zinayı hazırlayan ve kolaylaştıran en büyük sebeplerdir. Fakat bir gün gelecek efendim eğitim sistemleri, bakışlar, anlayışlar, medyası, şusu busu adeta erkek kadın arasındaki farkın ifade yerinde ise hiçbir şekilde bırakılmayacağı, aradaki bütün farklılıkların, perdelerin, engellerin kaldırılacağı, ve ifade elinde fiziksel farklılıklar dışındaki her bir ayrımın ortadan kaldırılacağı, kalkacağı, bir zamanın, bir kültürün, bir uygarlığın, bir medeniyet anlayışının geleceğini tasavvur edememişlerdi galiba. Edilemezdi de. Bir gün gelecek insanlık öyle bir hale gelecek ki, efendim, Çoğu zaman ilk bakışta erkek mi kadın mı belki bazılarını fark edemeyeceksiniz, düşünememişlerdi. Bu sadece görünüşteki değil, alışkanlık, davranış, giyiniş, duruş, hareket bu fıtrat değişimidir. Fıtrat değişimidir. Erkek eğer kadına benzemeye çalışırsa, hal ve hareketlerinde, tabiatında, oturmasında, kalkmasında, kadın da aynı şekilde olursa, Peygamber a.s. buna, tahnis diyor. Hunsalaşan erkeklerle ve hunsalaşan kadınlara lanet okumuştur Peygamber Efendimiz Fıtrat bozuluyor çünkü. Fıtratın muhafaza edilmesi lazım. İnnehu kana fahisha. Çünkü zina bir hayasızlık Bir çirkinliktir. Ve pek kötü bir yoldur. Pek kötü bir yoldur. Zina aile müessesesini berbat eder, ortadan kaldırır. Aile ortamında yetişmeyen evlatlarda da hayır geldi. O aile ortamının özel eğitimini, özel havasını teneffüs etmeyen bir evladın ne olacağı, nasıl bir insan olacağını önceden kestirmek mümkün değil. Batı'da bu noktada yapılmış birçok araştırma ve çalışma vardır. Bir tanesinin bir Arapça tercümesini okumuştum. Kitabın Türkçe adı. Ailesiz çocuklar. Yani kitap tamamen alan üzerinde yapılmış bir inceleme. Ailelerinden uzakta kreşlerde veya bir bir kısmı da Sovyetler Birliği'nin ilk dönemlerde yaptığı denemelerde ailelerinden belli bir süre sonra kreşlerde yapay anneler ifadelerinde ise ve asbarlanma anneler tarafından bakıcılar tarafından Büyütülen çocuklardaki fikri, ruhi sapmalar, çılgınlıklar, asabilikler vesaireyle alakalı tamamıyla gözlemlere dayanan sosyolojik ve psikolojik gözlemlere dayanan çok da güzel bir çalışmaydı. Orada sonuç şu ifadelerindeyse, Allah ve da sonuçlardan biri bu şu. Anne baba himayesinde yetişmeyen, eğitilmeyen çocukta fıtrat kesinlikle istikamet üzere devam etmez. Fıtratı bozulur ve türlü türlü fizyolojik <gülüyor> ve psikolojik rahatsızlıklara düşar. Ailenin vaziyeti, emniyeti bu. İşte zina en büyük tahribatından birisi de hayasızlıktır. Ve sa'esebiyle dediğim Allah-u Alem buna işaret. Kötü bir yoldur. Toplumu bile kötüye müncer kılar. Kötüye çeker. Kötülüğe çeker. Her türlü yanlışlığa çeker. Diğer taraftan zinanın iffetini muhafaza eden toplumlardaki etkisi de çok ağırdır. İffetli bir toplumda hayasını tamamıyla bir kenara atmamış. Ne olacak efendim zina dediğiniz şey nedir? Nihayet bir erkek bir kadın kendi istekleriyle bir araya geliyor. Şeklindeki bir anlayışın henüz kabul edilmediği. Buraya o aşamaya iyi mi kötü mü kötü olduğu muhakkak aşamaya gelinmemiş olan toplumlarda zina sadece kişinin kendisinin değil yakınlarının da ifadeinde ise başlarını öne eğer. Onları da yaralar. Onları da mahveder. Onları da perişan eder. Ha bir muhafaza buyur. Onun için kötü bir yoldur. Kötü bir yoldur. Daha önce iyi kötü bir parça açıkladığımız için Zina suçunun İslam fıkhındaki tanımı nedir? Suçun sübutu için neler gerekir? Ceza vesaire falan bunlar üzerinde burada durmaya gerek görmüyorum. Ayet-i Kerime devam ediyor. Ve la tegtülün nefselleti leti harramallahu illa bilhakk. Hak ile olması hali dışında, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı asla öldürmeyin. Demek ki hak ile öldürmek de mevzu bahistir. Ama illa diyor. Biliyorsunuz istisna olması hali dışında, müstesna. İstisna genelden daha cüz'idir. Yani azdır. Cenab-ı Allah'ın Asıl olan hükmü canın öldürülmesinin haram olduğudur. Hak ile nasıl olur? İşte bu haramı irtikam ederse birisi o zaman öldürülmesi hak olur. Başkasını öldürme haramını işlediği takdirde o zaman onun öldürülmesi hakkı olur. Birisi diğerini öldürecek ve sen diyeceksin ki yok efendim onu öldürmeyelim 20 sene. 30 sene hapse attı. Şimdi Mekkeli müşrikler geliyorlar Ebu Talib'e peygamber şeyi peygamberliğini açıklayınca diyorlar ki sen Muhammed'i bize teslim et onu öldürelim. Bunun yerine istediğimizin çocuğunu al senin olsun. Gülüyor onlara. Şunlara bak diyor ya. Benim çocuğumu istiyorlar, öldürecekler, kendi çocuklarını verecekler, onu besleyeceğim. Böyle akıl mı olur diyor. Hapis mantığı aynıdır. Aynı mantık, cahiliye mantığı. Ya adam öldürülmüş Sen ölen adamın kanıyla alay ediyorsun. Zulmen öldürülmüş, haksızlıkla öldürülmüş, hatayla öldürülmüşse ayrı bir şeydir. Onun da cezası diyettir, o ayrı bir şey. Fakat haksız yere Allah'ın haram kıldığı can öldürülmüş. Bu haramı işlemek cüreti gösterilmiş. Hem o insanın hakkına tecavüz edilmiş, hem Allah'ın hakkı çiğnenmiş. Cenab-ı Allah diyor ki Kimse kimsenin canından müdahale edemez seni diyor. O katil ediyor. Ve izel mevudetü süllet bi ayi zemben kutilet. Diri diri gömülen okuz çocuğu hangi günahtan öldürüldü diye sorulacağı zaman. Kıyamet gününde diyor katil Ali Seyyidü Maktulün boynuna asılarak onu getirecek. Cenab-ı Allah'a soracak. Ya Rabbi bir sor buna. Beni ne diye öldürmüştün? Hangi suçtan dolayı ne hakla beni öldürdü diye soracak. Şu işe bak ya. Muhtar seçimi oluyor beş kişi ölüyor. Böyle saçmalık mı olur ya? Bu dinin neresinde ahlakın imanın neresinde ya? Öyle basit şeylerden dolayı o hale gelmişiz ki. Aman ya Bu bir insan, allah Teala'nın bir yapısı. Allah'ın senin gibi, benim gibi yarattığı bir şey. Sen bir düşün. Sen bir düşün. Seni öldürmesini kabul edebilir misin? Bunu kabullenebilir misin? Beş o için, yirmi o için ya birisi muhtar olacak, sizi öldüreceksiniz bunu. Şahmaklığa bak. Değil muhtarlık, dünya mü ki ayaklarının altına serirse? Ne fark eder ki? İslam alimleri der ki, Haksızca bir adam öldüreceğine Kabe'yi yık daha küçük bir günahdır. Evet, Kabe taştır bir daha bina edildi. ne olacak? Haccacı zalim Kabe'yi yıktırdığı için Haccacı zalim olmadı ki. Haksızca insan öldürdüğü için zalim oldu. Kabe'yi yıktığı için ona bu ünvan verilmedi. Haksızca insan öldürdüğünden dolayı ona bu ünvan verildi. Halbuki aynı kişi kâbeyi de mancınıklarla Abdullah İbni Zübeyir'in Mekke'de halifeliğini ilan edip Emevilere baş kaldırması üzerine hacar Zalim gelmiş Mekke'yi mancınıklarla top atışına şimdiki tabiriyle tutmuştu. Ve Kabe çatlamış birçok yerden de yıkılmıştı. Yıkılınca Abdullah İbni Zübeyir yeniden inşa etmişti. Ama ondan dolayı kimse ona zalim demedi. Fakat haksızca insan öldürdüğü için zalim denildi. Onun için bu ayet-i kerimelerde İsra suresinin buradaki bu suredeki emir ve hükümlerinde bütün semavi şeriatlar müttefiktir. Bütün semavi şeriatlerde bu yasaklar ve bu emirler yer almıştır. Bütün dinlerde hatta bütün beşeri hukuklarda cezası farklı olsa bile başkalarını haksızca öldürmek yasaktır. Cenab-ı Allah bizleri değil birilerinin canını telef etmek herhangi bir canlının dahi kanını haklı bir sebep olmadan haksız bir gerekçeyle dökmekten muhafaza buyursun. Allah ın Allah ın ve men kutile her kim zulme uğrayarak zulme delerek öldürülürse. Fakat جعلna liwalihi sultana. Biz onun velisine bir yetki, bir otorite vermişizdir. Fe la yusrif fil O da öldürmekte haddi aşmasın. İnnehu kana mansura. Çünkü zaten ona yardım olunmuş birisidir. Yani Diyor ki cenab Allah zulmen öldürülen bir kimseye biz bir yetki verdik onun velisine. Yani velisi diyebilir ki onun akrabaları, mirasçıları diyecek ki bu bizim maktulümüzü öldürdü, bizi mağdur etti. Biz de bunun öldürülmesini istiyoruz. Ceza uygulandıktan sonra diyor, sakın ondan başkasına zarar vermeye kalkışarak öldürmekte aşırıya gitmeyin diyor. Katil öldürüldü, iş bitti. Hiçbir şekilde öldürmekte aşırıya gitmeyin. Başka yerlerde zaten affedilmekten bahsediliyor. Yani maktulün yakınlarının katili affedebilecekleri belirtilmesi şöyle dursun teşvik ediliyor. Ve İslam hukukuna fıkıhta diyelim ki maktulün on tane mirasçısı var. On tane mirasçısından birisi hayır ben kısas istemiyorum derse kısas uygulanmaz. Diyete döner. Diyete döner. Niçin? Çünkü kısas parçalanma kabul eden bir adamın canının onda dokuzunu alamazsınız ki. Alamazsınız. O halde o bir kişi hakkından vazgeçtiği için diğerleri de istedikleri kadar kısasta dirensinler. Ya o da onlara katılacak diye ve onların istedikleri olmayacak. Yani burada demokrasi iflas ediyor. Çoğunluk iflas ediyor. Böyle şey yürümez burada. O kişinin hayatı bir kişinin kısas hakkından vazgeçmesiyle şey diyor ki muhtemelen de çoğunlukla da böyle olur. Beş altı tane mirasçı vardır. Ölenin faraza bir tanesi merhametlidir. Ve bir tanesinin o anda paraya ihtiyacı vardır mesela. Der ki ben diye, alayım benim şerhan işi. nasıl olsa benim öldürülen yakınımın geri dönmesi mevzu bahis değil. Öldürülse de geri dönmez, öldürülmese de. Bari onun çoluğunu çocuğunu mesela bu vesileyle daha rahat geçindireyim icabında diyebilir. Diğer mi der? Velhasıl herhalde sebeple olursa olsun vazgeçti mi birisi... Kısas hakkına sahip olanlarda da bir kişi bile vazgeçerse kısas düşer. Onun için diyor öldürmekte aşırıya gitmesin. İnnehu kâne mansura. Zaten biz ona yardım ettik. Onun lehine yani daha doğrusu onu koruyacak şekilde hükümler verdik. Ayrıca işi daha aşırıya götürmesin. Evet. Ve la tıkırbu malı yetim, illa billesi iyi hatta yblug Olgunluk çağına varıncaya kadar yetimin malına da en güzel yol hangisiyse ise onunla olması üstesna asla yaklaşmayın diyor. Bir kısa fasılda sonra buradan devam ederiz inşallah.